Sevgili dinleyenler, her türlü deneme ve incelemeleri yapılarak satışına izin verilen, saflığı sağlanmış ve adı belli olan belgeli tohuma sertifikalı tohum denir. Tohumun sertifikalı olması bir ülkenin tarımsal verimliliği ve tarımın güvenle sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu konu hakkında Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Bedirhan Sarıkurt'tan almıştır. Ayrıntılı bilgiler alacağız. Sevgili radyo dinleyenleri Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendislerinden Bedirhan Sarıkurt'u misafir ediyoruz yayınımıza. Sayın Sarıkurt yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Programın bu bölümünde 2006 yılında hayatımıza giren tohumculuk kanunu ile ilgili olarak konuşacağız sizlerle birlikte. Sayın Sarıkut, tohumculuk kanunu ile birlikte sertifikalı tohumlar nedir, ne işe yarar, çiftçiler neden sertifikalı tohumlar kullanmalıdır gibi sorularında da yanıtlarını alacağız efendim sizden. 2006 yılında ne oldu? Neden böyle bir kanuna ihtiyaç duydu ülkemiz? Efendim dünyada olduğu gibi tohumculuk tarımın ilk ana kısmı yani tarlaya tohumu ekerek başlıyoruz, temelini atıyoruz ve bunun devamı bundan sonra gelecektir. 2006 yılından önce e, tohumculuk kanunu denen bir şey yoktu. Herkes kendi çapında özel sektörler veya devlet sektörü herhangi bir ürünü alıp direkt eleme yapıyorlardı. 2006 yılından sonra dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de 5553 sayılı tohumculuk kanunu ile birlikte tohumculuk belli bir çerçeve altına alınarak Avrupa Birliği yasalarına uygun üretim yapılmaya başlandı. Her bölgede farklı farklı çeşit tohumlar üretilmeye başlandığı için bu çeşitlerin kayıt altında olmadığı, hangi çeşidi ne oldu, gerçek değeri nedir, e, bunun karakteri nedir bilinmiyordu. Bununla birlikte hem ülkenin bir ihtiyacı hem de Avrupa'da bir adaptasyon süreciyle birlikte tohumculuk kanunu başladı. Peki nedir bu sertifikalı tohum? Nasıl üretilir sertifikalı tohumlar? Sertifikalı tohum araştırma enstitüleri tarafından, üniversiteler tarafından başlandı. İlk olarak burada devam etmeye başlandı. Bunlar adaptasyonu uygun çeşitlerin selekte edilerek örneğin Diyarbakır'da birkaç tane buğday çeşitleri alındıktan sonra bunlar adaptasyon sürecini geçirdikten sonra belli bir karakteri görülmeye başlandı. Bu ıslahçılarımız bunlar aldıktan sonra bizim Ankara'da Tohum Tescil ve Sertifikasyon Test Müdürlüğü'ne bunları götürerek bunların belli bir karakteri olduğunu ve sürekli bunu devam ettirdiğini gösterdiler. Bunlar da adaptasyon sürecinden sonra, 2 yıl süreçten sonra bir tescil aldı. Tescil ne demek? Bunların işte gerçek karakterleri bunlardır. Bu bölgelerde ekildikleri zaman bu özellikleri gösteriyor diye. Bunlarla birlikte devlet sektörü, Özel sektörleri de desteklemeye başladı ve tohum üretici firmaları başlandı. Tohum üretiminde de bunların çoğaltımı başlandı. Yani bundan öncesinde tohum ıslah çalışmaları ve sertifikalı tohum üretimi sadece devlet eliyle yapılırken bir noktadan sonra özel sektör de bu işin içine dahil oldu. Evet zaten Türkiye'nin ihtiyacı çok fazla. Dünyada baktığınız zaman Mezopotamya bölgesi gen kaynaklarının merkezidir. E bunun da Türkiye'de başlaması büyük bir başarı sağlandı ve adımlar büyük büyük atılmaya başlandı. Özel sektörlerde devlet artık bunu karşılayamadığından özel sektörlere devri de yapıldı. Özel sektörler şu anda sadece Türkiye'de değil dünyada da bir başarı yürütmeye başladılar. Şu anda hemen hemen dünyadaki Avrupa'daki birçok ülkeye Ukrayna'ya Rusya'ya İran'a çevremizdeki bütün ülkelere artık ihraç durumuna gelmişiz. Peki özel sektör bu anlamda devlet denetimi altında mı bu tohum çalışmalarını yürütüyor yoksa bağımsız olarak mı tamam? Kesinlikle tohumculuk kanunuyla birlikte bütün tohumlar denetim altında üretilir, sertifikalandırılır, satışına kadar ekiminden bu tohumların satışına kadar devlet denetiminde yapılır. Sertifikalı tohum üretimine tekrar dönecek olursak o noktada sözlerimiz yarım kalmıştı. Belirli kişilikleri, kimlikleri olan tohumların birkaç yıllık adaptasyon sürecini geride bıraktıktan sonra tabiri caizse birer kimliğe sahip olduklarını, kimliklendirildiklerini ve daha sonra sertifikalı tohum üretiminin bunlar üzerinden yapıldığını söylediniz. O aşamadan itibaren neler yapılıyor peki? Şimdi biz adaptasyonu yapılmış olan çeşitlere kimliği kazanmış çeşitler artık bir kimlikle birlikte satılmaya başlanır. Bunlar özel sektörlerde ARGE çalışmalarıyla birlikte bu çeşitlerin üretimi devam eder. Nasıl kendi tarlalarına veya yetiştiricilerle birlikte, çiftçilerle birlikte bunları büyük alanlarda üretip bunların elemesi, tarla kontrolleri elemesi yapıldıktan sonra partilendirme yapılır. Partilendirmeden sonra bunların analizleri Tarım ve Orman İl Müdürü tarafından alınıp laboratuvarlara gönderilir. Bunların testleri yapılır. Eğer bunlar bu özellikleri gösterip ve çimlenme kapasitesi de yüksekse sertifikalandırılır ve satışa sunulur. Peki. Sertifikalı tohumların faydalarına gelecek olursak neler söyleyebiliriz? Çiftçilerimizin bazılarında hala o alışkanlığın terk edilmediğini görüyoruz. Kendi ürettikleri tohumları tekrar bir sonraki sene tarlaya ekme konusunda ısrarcı davrandıklarını gördük. Özellikle sertifikalı tohumların hayatımıza girdiği o ilk dönemlerde maliyet bakımından maliyetinin yüksek olduğu ifade edildi. Bölgeye uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda belirli şüphelerin olduğu ifade edildi. Fakat son dönemde ciddi anlamda yaygınlaşmış durumda. Nasıl bir kazanç fayda sağlıyor çiftçi açısından sertifikalı tohum? Şimdi sertifikalı tohum ile çiftçinin ekti tohum arasında bir kalite farkı vardır. 2. Gen değişikliğinde özellikle buğdayda bahsedersek her yıl %5 yabancı döllenme olur. Çiftçinin elindeki çeşit her yıl değişiyor demektir. Ama sertifikalı aynı çeşittir ve devam eder. Artı bunların üreticiler tarafından en kalitelisi üretildikten sonra paketlenir, ilaçlanır ve çiftçiye bu şekil sunulur. Bunun e, ekonomik olarak yaklaşık %30-35 civarı bir maliyet farkı vardır. Ama bunun yanında çiftçi bunu görmez. Yaptığı ilaçlamayı görmez. Ekmiş olduğu fazla tohumluğu görmez. Ve verim farkını tahminen %20-25 civarında bir verim farkını görmez. O an alacağı ürünü kendim malımdır, pakettiğim falan der. Fakat bir sonraki yıl gidip sertifikalı tohum ekmiş olanla karşılaştırdığı zaman zaten sertifikalı tohumu almaya başlamışlardır. Şu anda da Türkiye'de de sertifikalı tohum zorunluluğu gibi şeyler konuşulmaya başlandı. Çünkü her bölgeye yeni yeni çeşitler gelerek kalite ve verim artmaya başlandı. Türkiye'de da, sertifikalı tohum kullanım oranı ne düzeyde peki? Biz pay pey bir gelişme kaydedildiğini söyledik. Evet yani şu anda çok yüksek olmasa bile %30-35 bu oranlar çok düşük. Bunun da tabi bazı sebepleri var. Hem firmalar yüksek üretim yapamadıklarından bu sorunları belki ayrı yerde daha farklı konuşabiliriz. Bir de bizim ÇKS kaydı dediğimiz devlet aynı zamanda sertifikalı tohum kullananlara destek vermektedir. Şimdi ÇKS kayıtlarına göre destek verdiklerinden dolayı bazı çiftçiler bu sertifikalı tohum maliyetinin yüksek geleceğinden kendi tohumlarını ekiyorlar. Bu yüzden kullanım oranı şu anda %30-35 civarı. Gelelim devlet desteklemelerine. Çiftçiler yararlanabiliyorlar mı sertifikalı tohum temin ederken bu desteklemelerden? Kesinlikle. Şimdi her sertifikalı tohumun karşılığında bu faturalandırma yapılıyor. Çiftçiler de bu fatura karşılığında buğdayda odayda Arpa'da dekara 8,5 TL. Baklagil'de, Nohut'ta örnek veriyorum. Mercimek'te dekara 20 TL destek almaktadır. Yani şu anda Çiftçinin elindeki ürünle sertifikalı ürünün maliyeti devlet bu aradaki farkı ödeyip çiftçiye kendi ürünü kadar bedele getiriyor. Bu da çok büyük bir destek. Bu da devletin desteğiyle sertifikalı tohum kullanım oranı yükselmektedir. Nereden temin edilebilir bu tohumlar? Üretimin de az olduğunu söylediğiniz tüketim bir yana büyük problemlerden bir tanesi de bu demiştiniz az önce. Çiftçinin çok rahat temin edilemediğini ifade ettiğinizi anladığım kadarıyla ben sözlerinizden. Her bölgede Türkiye'nin tohum üretiminin en yüksek olduğu il Konya. Konya'da bu seneki veriler 253 bin ton tohum üretilmiş. Burada her çeşidi üreten firma olmuyor ve kendi ekonomisine göre. Çünkü bunlar yeni firmalar ve yerli firmalar. Yerli firmaların da ekonomik gücü çok yüksek olmadığından her yıl giderek büyüyen firmalar. O yüzden çiftçilerimiz her çeşidi elde edemese dahi bunun talepleri yıldan yıla artarak bu firmalar da kendi ekonomik seviyesine göre üretim yaparak bu talebi karşılamaktadırlar. Şimdi şöyle bir fikir ortaya atılabilir. Sertifikalı tohum kullanım zorunluluğu olmadığından çiftçi bunu tercih etme konusunda da Bazen tereddüt yaşayabiliyor. Böyle bir şey düşündüğünüz zaman eğer böyle bir zorunluluk olursa hem üretici bunları üretmiş ol olacaktır ve çiftçinin talebi de buradan bu yüksek üretimin tarafından karşılanıp sertifikalı tohum kullanım oranı artarak ülke ekonomisinin yaklaşık %20-25 civarında verim artımı yapılarak bizim milli gelirimiz artacaktır. Fiyatlandırmaları konusunda da yine bir mekanizma tarafından denetleniyor mu sertifikalı tohumlar? Denetlenmese dahi şu anda her firma kendi fiyatını belirli bir seviyede fiyat vererek genelde bizim şu anda devlet e, sektörünün yürütmüş olduğu TİGEM aracılığıyla tohum üretimi yapılmaktadır. Bunlar her yıl belli bir fiyat verirler. Bizim üretici firmalarımız da buna yakın veya buna biraz daha fazla çok yüksek olmamak şartıyla belli bir değer vererek yap yapmaktadırlar. Ortalaması yine tarım işletmeleri genel müdürlüğü tarafından kendi fiyatlandırılmaları baz alınarak belirleniyor anladığım kadarıyla bu işlemlerde. Evet, evet. Çiftçiler peki yılın hangi döneminde tohuma başvurmalı, sertifikalı tohum teminine başvurmalı? Her dönemde bulunamıyor sanırım. Şimdi sertifikalı tohum üretimi hasatla birlikte başlar. Bizim tohum üreticilerimiz hasat edilen ürünü alıp selektesini yaptıktan sonra ilaçlamasını yapıp numunesi alınıp, analizleri yapıldıktan sonra sertifikalandırılır ve bu dönemden sonra alımlarını yapabilirler Bu da tahminen Temmuz'un sonundan başlar Ocak Şubat Mart Mart dönemine kadar devam eder Peki kolaylıklar diliyoruz sizlere Sayın Sarıgutt çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkürler iller. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Bedirhan Sarıkurt'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, günaydın Türkiye'de müzik zamanı. Şimdi elçin bulut mikrofonlarımızla. Bir fırtına tuttu bizi derya yakardı diyecek. Müzeyimizin ardından iki kardeş hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. Kardeş, birlikte çalıştıkları babalarından kalma çiftlikte geçiniyordu. Kardeşlerden biri evliydi ve beş çocuğu vardı. Diğer kardeş ise bekardı. Her günün sonunda iki kardeş ürünlerini ve karlarını eşit olarak bölüşürlerdi. Günün birinde bekar kardeş şöyle düşündü: Ürünümüzü ve karımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de adaletli değil. ''Ben bekarım ve pek fazla ihtiyacım yok. Kardeşimin geniş bir ailesi var. Onun daha fazla ihtiyacı olur.'' O günden sonra bekar olan kardeş her gece el ayak çekilince evinden çıkıp bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna götürmeye başladı. Bu arada evli olan kardeşte kendi kendine, ''Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de doğru değil. Ben evliyim. Eşim ve çocuklarım var ve yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Fakat kardeşim yaşlandığı zaman ona bakacak hiç kimsesi yok.'' İleride onun daha fazla ihtiyacı olacak diye düşündü. Ardından o da her gece evinden çıkıp kimselere görünmeden bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin tahıl deposuna götürmeye başladı. İki kardeş de yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadılar. Çünkü her ikisinin de deposundaki tahılların miktarı değişmiyordu. Sonra bir gece iki kardeş gizlice birbirlerinin deposuna sırtlarındaki çuvallarla tahıl taşırken karşılaştılar. O anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp gözyaşları içinde birbirlerini kucakladılar. Kardeşlik bencilce sadece kendini düşünmek değil, elde avuçta ne varsa kardeşçe paylaşmaktır. Müzik Cevval Sam, Ada Sahilleri şarkısıyla sizlerleydi. Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı hazırlayan Direk Baş, Teknik Yapım'da Murat Özgür Batu ve sunan ben Mustafa Yal'ın günaydın Türkiye'de keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyoruz.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 Günaydın Türkiye. Türkiye.